Türker Adıoldan, Efendim. Bu bölümdeki bazı konuşmalar gerçek hayattan alınmıştır. Pekin'le 5N 1K 4O 8Y 12Q 12Q 12, q, 12, q, 12 q. Neden nasıl için ne zaman kim kim kime ne u mu oha sana ne bana ne yok çüş sana Sen, ne yok neden, neden Ömer Pekin'le 5N 1K 4O 8Y Dinleyiciler Ömer Pekin'le 1 5N 1K 3C 4E 7 15X programında yine birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Pak Partinin aldığı e, yüzde %47 oy için Manken sunucusu Aysun Kayacı Bu iktidar avamın iktidarıdır Benim oyumla çobanın oyu bir olmaz demişti İşte o günden sonra da kamuoyunda Kimin oyu kaç oy eder Kimin oyu daha değerli Kimin oyu kimin oyunu döver Şeklinde tartışmalar başladı Programımızın kadrolu konuğu Profesör Doktor Sabit Görüş Bey ile Bu konuyu da konuşacağız Kendisi sürekli Türkiye'nin tehlike içinde olduğunu söylüyordu Ömer Bey, Ömer Bey Tehlikeli Efendim, farkında mısınız? İşte bakın yine tehlikenin farkında mısınız dedi. E, e, Sabit Bey tekrar hoş geldiniz. E, hoş bulduk efendim. E, geçtiğimiz ederim. programlardaki PAK Parti'nin kapatılmasıyla ilgili ve türbanla ilgili açıklamalarınız e, kamuoyunda bomba etkisi yaptı. Ömer e Bey bizde bizde bombalar çok. Denizde kum bende bomba. Evet. Hemen bu arada aklıma da gelmişken konuyla alakalı olarak bomba bir espri de patlatalım burada. Patlatın. Geçen bomba attım güme gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ömer Bey. Evet. Şu harika esprinin farkında mısınız? <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki Sabit Bey. E, hemen hemen e, soruma geçmek istiyorum. E, Sayın Sabit Bey insanlar arasında oy ayrımı olmalı mı? Böyle şey olur mu? Olsa bile ne olmalı? Yani kısaca e, formatımız gereği sormak istiyorum. Ne, neden, kim, nasıl, hadi ya, yok ya, var ya, ne ya, zeytinyağı, ayçiçek ya. Ay ya. <gülüyor> Espriye bakar mısınız Sabit Bey? <gülüyor> ne ya, hadi ya, zeytinyağı. <gülüyor> İğrenç. İğrenç Ömer Bey. İğrenç. Esprim şimdi bu. Bu espri mi şimdi ya? Ne ya? Hadi ya zeytin ya açacak ya. Bu ne ya? Ülke İran oluyor. İran. İran'ın farkında mısınız? <gülüyor> Peki Sabit Bey hemen diğer soruma geçmek istiyorum. Geçelim efendim geçelim zamanımız yok daha parti kapatacağız ya. <gülüyor> Sayın Sabit Bey seçimden başarısız çıkan bazıları suçu seçmene yani halka bize atmaya başladılar. Evet efendim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Soralım. PAK Parti seçimi niye kazandı nasıl kazandı? Kısaca 5N 1K 3D 4 yumuşak G yani ne neden niçin nasıl niye kime ne sana ne bize ne delimine. <gülüyor> Ömer Bey, Ömer Bey öncelikle bakın PAK Parti'nin yüzde 47 oy almasının ardındaki sosyolojik nedenlere bakmak gerekir. Bakalım. Bakalım o zaman. Bakalım. Birinci sebep bakın. Küresel ısınma. Birinci Bir... sebep küresel <gülüyor> ısınma. Evet. 22 Temmuz'da havaların sıcak olması nedeniyle vatandaş oy kullanırken kafası bulandı sıcaktan ve oylarını PAK Parti'ye verdiler. Ee, o zaman bu kafası bulananlar niye CHP'ye oy vermedi de PAK Parti'ye oy verdi Sayın Saat ya Vallahi Ya yani demek ki yeterince bulamamış ki yani. <gülüyor> Ömer Bey, küresel ısınmanın yanında diğer önemli bir neden ise seçimlerden önce yapılan 27 Nisan muhtarası, 25 Mayıs bildirisi, 4 Haziran mektubu, 23 Haziran günlüğü ve en son 10 Temmuz dilekçesidir. Peki diğer neden nedir? Nedir? Tayyip Erdoğan'ın... Fenerbahçeli olmasıdır. Fenerbahçeli olması evet. mı? O niye Sabit Bey? Ya ne kadar safsın Ömer Bey ya. Şimdi bir defa Türkiye'de 25 milyon Fenerli var. Evet. Bu ne demek peki? Ne demek? Ya ne demek ne demek Ömer Bey ya. Tüm Fenerliler Tayyip Erdoğan'a oy verdi demek. Allah Allah. Ee. Şimdi efendim gelelim büyük düşünür üstad Aysun Kayacı hanımefendinin sözlerine. Gelelim. Ben Sayın Aysun Kayacı'ya aynen katılıyorum. Bu iktidar... Avam tabakasının iktidarıdır. Ben de böyle düşünüyorum. Niçin efendim? Ya nasıl ki, nasıl ki bir mankenin oyuyla bir çobanın oyu bir olmaz, aynı olmaz. E benim gibi çağdaş ilerici aydın bir profesörün oyu da e bir köylüyle aynı olmaması lazım ya. Benim bir oyum bütün bir köyün oyuna eşit olmalı bir <gülüyor> defa. <gülüyor> olur mu ya, olur mu Sabit Bey yapmayın. Ya köylümüzü niye ikinci sınıf insan olarak görelim? Hani köylü milletin efendisiydi. Katılıyorum doğru. Evet köylü milletin efendisidir efendim. Ol olur mu Sabit Bey ya hem efendisi diyorsunuz hem onun oyuyla benim oyun bir olmaz diyorsunuz küçük görüyorsunuz böyle şey olur mu Sabit Bey yapmayın. Ya Ömer Bey bak ben köylüme laf ettirmem benim evde köyden getirdiğimiz hizmetçi Musim var ben onu çağırırken Musin Efendi Musin Efendi diye çağırıyorum. <gülüyor> Sonra <gülüyor> apartmana şey var mesela kapısı var Nuri var köyden gelme oda. Onu da Nur Efendi Nur Efendi diye çağırıyorum ben. <gülüyor> Dikkat edin. Efendi diyorum. İşte köylü işte efendi. Efendiliğin farkında mısınız? Yani ne diyeceğimi bilemiyorum Sabit Bey. Hık mık mırın kırın yani. Ömer Bey siz nerede oturuyorsunuz Allah aşkına? Çengelköy'de. Sorarım size sorayım mı? Sor. Çengelköy'de oturan bir bireyle bir Anadolu kasabasında oturan bir bireyin oyu aynı mı olmalı sizce? Olmaz mı? Olmaz tabii efendim. Niye? Ya bakın Ömer Bey. Halkımız cahil. Kime nasıl oy vereceğini, kimin nasıl seçeceğini bilmiyor. <gülüyor> efendim işte bu yüzden oturdum. Kimin oyu ne kadar oy sayılmalı? Hangi oy kaç oya eşit olmalı? Hepsini hiç üşenmedim hesapladım. Hesapladınız. Evet efendim hesapladım. Evet dinleyiciler. Ee, merakla beklenen an geldi ve Sayın Sabit Görüş Bey hazırladığı kim ne kadar oy almalı e, hesaplamasını e, ilk defa canlı yayında açıklayacak. E, buyur, Efe, efendim olun. şimdi bakın. Bir doktorun oyu bakın burada hepsini unut almış. Bakın efendim. Bakın efendim. Bak görüyorsunuz Evet almış değer dinleyiciler. Evet. Bir doktorun oyu 20 hasta bakıcının oyuna bakın. Diğer sayfaya geçelim. Şimdi ziyan olmasın diye. Bir mankenin oyu evde kalmış 15 kız kurusunun oyuna, başı açık bir bayanın oyu, türbanlı 500 kadının oyuna, mayolu bir vatandaşın oyu, haşamalı 450 vatandaşın oyuna eşit olmalı. <gülüyor> ayrıca ayrıca Ömer Bey, CHP'ye verilen bir oy Bence PAK Parti ile MHP'nin toplamlarının beş katına da eşit olmalı. Şu mükemmel hesabın farkında mısınız? <gülüyor> evet, evet dinleyiciler. Ee, Sabit Bey kim ne kadar oy almalı onları tek tek e, söyledi. Sabit Bey teşekkür ediyoruz. Süremiz bitmiş. Bir başka programda görüşmek ya üzere. Ya bakın Ömer Bey. Ömer Bey. Hep böyle yapıyorsunuz ya. Ya üçüncü program oldu bu. Ya söyleyeceklerim yarım kalıyor. Olmaz yani ya. Hakkım yeniyor. Hakk'ımın farkında mısınız? Ama efendim lütfen Sabit Bey bizden sonraki programların süresinden çalıyoruz. Sonra arkamızdan konuşuyorlar ben duyuyorum. Bu elçin midir nedir konuşuyor. Ahmet ya o, onlar on hep konuşuyor ya hep konuşuyor ya onlar. <gülüyor> Ama lütfen yapmayın. Ya pekala Ömer Bey öyle olsun. Bu seferlik ben kısa keseyim yine size kıyam olsun ya. Yaptığım kıyan farkında mısınız Ömer Bey? <gülüyor> Allah razı olsun. Ee, Saat ne? Dinleyiciler Ömer de 5N1K3G yumuşak G4B8U18X9Q programımız şimdilik kadar. Perişan evet. efem her gün 7 10 15 20 24 saatlerinde dünya Radyo'da yazan ben Ömer Pekin oynayanlar ben Ömer Pekin teknik yapım ben Ömer Pekin. Görüş Ömer bey efendim benim adımı söylemediniz. Yaptığınız hatanı farkında mısınız ya? Ee, ha bir de Mustafa Sarıtaş ha şöyle ya. Ha. Erpek'in 5 ne, 1 K, 4 O, 8 8'e, 12 Q, 12 Q, 12 ne? Neden, nasıl, için ne zaman, kim, kime, kime, ne, o mu, o ha, sana ne, bana ne, bu, süslü Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyo'na, Türkiye Radyo'na Perişan FM, Perişan. FM. FM. Türkiye Radyolar. Türkiye Radyolar. Perişan FM. Persan FM e ulaşmak için Persan FM et dünya com perisan FM et dünya com perisan FM et dünya et dünya